Yalnız Allah'a dayanıp güven. Koruyucu olarak Allah yeter. Ma ceale Allahu li min qalbayni fi cuhhihi ve ma ceale azwajakum l la'i tudahiruna minhum ummahafikum ve ma ceale ad'iyaakum abna'akum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 مهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ Kafirlere ise gayet acı bir azap hazırladı. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ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 Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor. Allah, içinizden bozgunculuğa meyledip, savaştan alıkoymak isteyenleri ve kardeşlerine bize gelin diyenleri elbet biliyor.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 Onların yaptıkları bütün işleri boşa çıkarmıştır. Bu, Allah'a göre kolaydır. يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْا اَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَالُوا فِيكُمْ مَا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 Yani sana, Nabi, "Lestun, sen kahpinin Ey Peygamber hanımları.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 وقضن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والصابرين والصابرات والفاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم.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 Allah'ın buyruklarını tebliğ ederler. Onu sayıp çekinirler. Ondan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadin mir ricalikum velâkir Rasûlallâhi ve kâtemen nebiyyin ve kâne Allah'u bi kulli şeyin alîmâ. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ya amenu, kefira, ve ve Ey iman edenler!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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها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 güzel bir şekilde boşayın ya eyühen nebi inna ahla'l malaka azwajen lati atayt ukurhum lati atayt ukurhum ve ma malakat yeminuk <Sessizlik> mimma ve ma malakat yeminuk mim ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي ان يستنكحها ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أيمانهم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 وتؤي <تصفيق> الىك من تشاء وَمَنِ لي بتغيث ممن عزمت فلا جناح عليك ذلك اجلنا تقر اعنهم ولا يحزن ولا يحزن ويظنين بما اتيتهم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 sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Ya eyha'llazina amenu la tedkhulu buyuta'n-nebiyyi illa ey'udn lekum ila ta'amin gayran nadirin ile ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي والله لا يستحي من الحق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 Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir. ve ve ve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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ Allah ve Resûlünü çirkin iddia ve davranışlarıyla incitenlere, Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş, ve onları zelil eden bir azap hazırlamıştır. <gülüyor> mü'min erkek ve mü'min kadınlara, haksız yere kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira, ve ahşiker bir günah yüklenmişlerdir. Ya ayuha Nabi, kull azvajik ve vanatik ve insan müminin yudilin onlara min jalabihim. Zalik adla ayi yarafna falaz zeyin. Ve kalan Allah rahim.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 Merhamet ve ihsanı boldur. Lâ illam yentehel munâfikûn ve'l-lezîne fî kulûbihim maradun ve'l-mujjedûn fî'l-medîneti ve'l-murjifûn fî'l-medîneti lenughriyenka fîhim thumma lâ yujâvirûnek thumma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 Ne bilirsin? Belki de o saat yakındır. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا onlar onun için de devamlı kalacak ve kendilerini koruyan veya yardımcı olan kimse bulamayacaklardır. Yawme tuqallab ucuhum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 <gülüyor> Ey ulu Rabbimiz! Onlara azabın katmerlisini ver ve dehşetli bir lanetle onları rahmetinden uzaklaştır. Ya eyyühellezine amenü la tekulü <gülüyor> kellezine azav Musa fe barraahu Allah mimma kalü.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 Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzeltsin. Günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. İnne aradna'l emanete ale's semawati vel ardı vel ciban fa ebeyna en yahmilaha ve minha